Tabii psikiyatri daha çok klasik tarzlarıyla ilgilendim. E, profesyonel değilim. Fakat konuşmamı felsefenin duyarlılıkları açısından yöntemi demiyorum. Felsefeye yöntem sözcüğü pek yakışmaz. Duyarlılıkları açısından ele alacağım o nedenle de sinemayı kendi kökeninde yani sanata indirgeyerek psikiyatriyi de yine kendi kökenine yani bilime indirgeyerek tartışmayı deneyeceğim tabi söz konusu olan felsefe olduğunda yaklaşık 2500 yıl öncesine Platon'un Harmides diyaloğuna başvuracağız. Oradan bir e, cümle e, sinema ve e, psikiyatri ilişkisini e, açık kılmamız için bize fırsat verecek. Orada şöyle bir cümle geçer. Bugün herkes ruh ile bedeni ayrı ayrı tedavi etmek gibi yanlış bir yola saplanmış bulunuyor. Burada ruh kelimesiyle e, Yunanca olarak geçen kelime psike. Beden de soma. Niçin 2500 yıl önce bir filozof Yunanlı hekimlerin Ruh ile bedeni ayrı ayrı tedavi etmekteki isabetsizliğine işaret etmek zorunda hissediyor. Sebebi çok basit. Trakyalı hekimlerin geleneğine dayanarak Yunanlılar burada eleştiriliyor. Yani Grek bilinci, Grek aklı Tra Trakya aklıyla çatışıyor. En azından Platon'un bize verdiği bilgiye göre. İfade aynen şöyle. Yunanlı hekimler bazı hastalıkları iyileştiremiyorlar. Çünkü tedavi edilmesi gereken bütünü ne olduğunu bilmiyorlar. Bütün hasta oldukça parça nasıl iyi olur? Bedenle püsüke arasındaki... Ee, bunu ruh diye çevireceğim geçici olarak ee, fakat bizim modern eğitimimiz ikili bir ayrıma dayanır oysa e, bütün kadim düşünce tarihi boyunca üçlü bir ayrım kullanılır bu üçlü ayrımdan ikili ayrıma düşmenin bedeli tahmin ettiğimizden daha büyüktür tıpkı cisimle madde sözcükleri arasındaki erime gibi mesela bugün e, korpus e, Beden diye çevriliyor. E, aslı cisim demektir. Ve cisim nedir diye bir e, üniversite öğrencisine hatta bir doktor öğrencisine bir de sorulsa tarif etmekte zorlanır. Madde ile cisim arasını en azından 20. yüzyıl fiziğinin ışığında ayırmakta zorlanırız. Eskiden en azından Aristotelesçi fizikte madde cismi oluşturan unsurlardan, tözlerden biriydi. Cisim madde ve suretten, materi ve formdan meydana gelen şeydi. Cisim de bir tözdür, madde de bir tözdür ama farklıdır. Bugün e, tabii felsefe tarihinde de sadece maddeyi forma indirgeyenler, ya da formu madde indirgeyenler olmuş. Nittikin 19. yüzyıl materyalizmi e, sadece maddeyi esas almıştır. Bugünlerde yani bugünler dedim 20. yüzyıl tabii demek lazım. Enerji kelimesinin e, halk dilindeki e, kullanımı e, düşünecek olursak cisimle madde arasındaki e, ayrımın nasıl eridiğini takip edebilir, fark edebiliriz. Bu Batı'dan yapılan çevirilerde de e, sıkça rastlanan bir hatadır. E, Püskük kelimesi de e, genelde bugün ruh diye çevriliyor. Oysa bir de spirit vardır. Mesela onu da ruh diye çeviriyoruz. E, sol o da ruh. E, Sebebi üçlü taksimin e, modern fiziğin ortaya çıkışı ile birlikte anlamını kaybetmesidir. Eskiden üçlü taksim e, Yunanca'da e, nous, psyche ve physis, Latince'de spiritus, anima, natura, Almanca'da geist, seele, natura. Arapça'da ki Osmanlıca'da demektir bu akıl veya ruh nefs ve tabiat. Tabiatta problem yok ama nefsle ruh arasındaki ayrım erimiştir. Yok olmuştur. Bugün sol ile spiritus arasındaki farkı Türkçe'ye çeviremezsiniz. Eee Mesela e, anima kelimesi animal şeklinde e, hayvanla ilişkili olarak anlaşılır. Oysa anima püsükenin karşılığıdır. Yani psikiyatrinin püsükesi aslında animanın incelenmesidir latinç olarak. E, mesela hemen felsefe öğrencileri hatırlayacaklerdir. Ee, Aristoteles'in peri Latince'ye de anima diye çevrilmiştir. Ee, Animal Cypress e, şeyde e, Descartes'ın meşhur ettiği e, Lezes per animo you, hayvan ruhları filan diye çeviriyorlar. Külliyen yanlıştır. Ee, Hegel'den sonra Geist kelimesi daha öne çıkmış psike kelimesi neredeyse unutulmaya yüz tutmuştur o bakımdan burada çok ciddi e, terim ve kavram çatışmaları var e, tarihi tarihi metinleri e, bugünün alışkanlıklarıyla ve terminolojisiyle yorumlamanın çok ciddi sakıncaları var o yüzden ruh ve nefs birbirinden çok çok farklıdır nefse uymak dediğimizde olumsuz bir şeyden söz ederiz. Nefsi terbiye etmek mesela Türkçe'de çünkü nefs biraz daha şeytanidir. Ama ruh dediğimizde, ruhum benim, canım benim filan dediğimizde biz müspet bir şey söyleriz. Ee, bunun sebebi Grekçe'de pneuma ile psiki arasındaki farkın Modern fizikte yine kaybolmuş erimiş olmasıdır. Şimdi bizim bu akşam etrafında dolanacağımız konulardan bir tanesi psikiyatri aslında püsküke yatros. Bu Platon'un kullandığı bir tabirdir. Yani bugün psikiyatr psikiyatri dediğimiz şeyin e, kökeninde iki sözcük vardır. Püsküke yatros. Ee, ruh hekimi demektir. Arapçada çok daha enteresandır. Tıbbi ruhani denir buna. Ee, yatros biliyorsunuz hekim, doktor demektir. Bunun karşılığında püskenin karşılığında kullanılan şey soma. Soma da bildiğimiz beden. Peki parçayla bütün dediğimizde insanı ee, ruhla bedeni ayrı ayrı ele almaktan e, aldığımız takdirde bütünü yorumlayamayacağımızı söyleyen Yunan aklı aslında hangi soruna dikkat çekmeye çalışıyordu ee, Trakyalı çok enteresan Trakyalı e, hekimlerin usulünden söz ediliyor Trakya deyince bu e, ee, çok klasik bir çatışmayı da Troya'dan sonraki çatışmayı da dikkate alabilirsiniz Doğu Batı çatışmasına şöyle bir pasaj belki bilirsin gözü ağrıyan bir hasta iyi bir hekime başvurdu mu sadece göz tedavi edilmez gözleri iyileştirmek için başın da tedavi edilmesi gerekir der bir tanrı olan kralımız Zalmoksis nasıl gözler baştan ayrı olarak başta bedenden ayrı olarak tedavi edilemezse beden de ruhtan ayrı olarak tedavi edilemez. Yunanlı hekimler bazı hastalıkları iyileştiremiyorlar çünkü tedavi edilmesi gereken bütünün ne olduğunu bilmiyorlar. Bütün hasta oldukça parça nasıl iyi olur? Bedene bütünüyle ele alınan insana her türlü iyilik ve kötülük ruhtan gelir. Gözlere bütün kötülüklerin baştan gelmesi gibi. Öyleyse başın ve bütün bedenin sağlığı isteniyorsa her şeyden önce fenalığın kaynağı olan ruhu tedavi etmek gerekir. Bakın ruh kelimesi yakışmadı. Nefsi denseydi bu bizim Türkçemizde kullanılan olumsuz anlamda vurgulanmış olurdu. Tabi burada enteresan bir şey söyleniyor. Ruh efsunla düzelir. Efsun da ruhta bilgeliği doğuran güzel sözlerdir. Ruh bir kez bilgeliğe itidale erişti mi artık başın olsun bedenin olsun sağlığı kolaylaşır. Bu tabi Hipokrattan sonra 3 e, tane e, tedavi aracından söz edilir. Ot, söz, bıçak. Bıçak dendiği zaman cerrahi anlayabiliriz. Cerrahlar bugün de fazla doktorlardan sayılmaz. Eskiden de öyleydi. O yüzden berberler cerrahlık yaparlardı. Bir de kehal denilen göz doktorları doktorlardan sayılmazdı. O da bir sanat kabul edilirdi. Doktor ruhun doktoruydu. O yüzden 2000 yıl boyunca insanlığın en azından büyük bölümde tıp tarihinin büyük otoritelerinden Galen'in bir risalesi vardır. Bu risale... Her Yatros'un filozof olması gerektiğini, her tabibin, her hekimin aynı zamanda hakim olması gerektiğini e, söyleyen, öneren bir Risale'dir. Türkçe'ye de birkaç çevirisi yapılmıştır. Galen, e, her hekimin aynı zamanda filozof olması gerektiğini söyler. Bilgi olması gerektiğini söyler. Felsefeyle tıbbın birleştiği yerdir. O yüzden psikiyatri acaba felsefeyle bilimle, ruhla beden, bedenin birleştiği yer midir? Modern anlamıyla. Buna evet diyemiyoruz. Psikiyatri insanın bütününü, tedavi etmeye çalıştığını iddia edebilir mi? Hayır. Asırlar boyunca da böyle olmuş. O yüzden ee, felsefenin, hikmetin kendilerine en çok yakışacağı meslek grubu tabipler olmuş. Fakat sadece tabipler mi? Galenin vefat tarihi milattan sonra 200. yıl. Fakat ben size biraz daha eski bir Usta ile tanıştırabilirim. Bir mimarla, aramızda mimarlar da var. Vitrivius M.Ö. 2 filan deniyor. Kitabın ortaya çıkış tarihi. Yaklaşık 2000 yıllık bir metin. Mimarlık hakkındaki 10 kitap. Vitruvius orada her mimarın filozof, bilge olması gerektiğini söyler. Şimdi bu tuhaf değil mi? Hani Tabibin e, bilgelikle irtibatını kurmak, parçanın bütünle irtibatını, bedenin ruhla irtibatını kurma isteği hamlesi olarak yorumlanabilir. Ama peki mimarlık? Sebebi filozof kelimesinin doğru biçimde yorumlanması halinde bu talepler anlamlı olur. Filozof dendiğinde akla gelmesi gereken kişi Sokrat'tır. Yalın ayak Sokrat. O yüzden filozofu kadim anlamıyla bütün bilimleri kapsayacak anlamda bu bilimlere hakim kişi manasında değil bir biçimde dünyaya biraz yüzünü çevirmiş dünyevi hırslardan kendisini biraz uzak tutmayı becerebilmiş paraya filan fazla düşkün olmayan biraz ahlaklı biraz derviş adam demektir o yüzden Vitruvius çok enteresan biçimde her mimar mutlaka biraz filozof olmalıdır derken arkasından hemen şey der paraya çok düşkün olmamalıdır Galen'de her tabip biraz filozof olmalıdır derken bütün Risale boyunca anlattığı şeyler paraya, şana, şöhrete tıbbın, tıp mesleğinin kendi amacıyla birleştirilmesi zor olan hırslara, ihtiraslara kapılmayan adamı kasteder. Demek ki psikiyatri yani Platon'un teklifiyle psikiyatros... Aslında bütünün peşinde koşan adamdır. Fakat psikiyatriyi bilime indirgediğimizde yani kendi kökenine indirgediğimizde psikiyatri bütünü temsil etme iddiasını öne süremez hale gelir. Daha ilk hamlede ruhu tedavi etmeyi amaçladığı halde iki sinema yani sanat sanatla bilimi, psikiyatri ile sinemayı yan yana getirmeyi gerektiren temel koşul nedir? Yine insanın bütünlüğü bulma arzusu. Bütünlük yine psikede bulunabilecek bir şeydir. Onu bütün orta çağ boyunca kazandığı mistik anlamlardan arındırarak söylüyorum bugün özellikle beyin alanında yapılan çalışmaların e, ruhu ruh denilen şeyi e, anlamsız kılmasına rağmen ruhu buharlaştırıp insanı sadece etten kemikten sinirden tendonlardan ibaret görmesine rağmen biliyorsunuz Descartes İnsanın bedenini makine olarak tanımlıyordu. Ruhun tam karşısına Kartezyen Felsefe'nin en büyük iddiasıdır. Fakat bir asır sonra Dölametri insanın, Descartes o dönemde kilisenin baskısından dolayı söylemeye utandı. Aslında insanın tamamı makinedir. L'homme machine diye bir kitap yazmıştır. İnsanın tamamı makinedir demişti ve o tartışmalar günümüze kadar gelmiştir ve e, halen özellikle nörofizyolojideki e, kaydedilen ilerlemeler neticesinde bu ruh nereye uçtu meselesi e, günümüz düşünürlerini en azından batıda hala meşgul etmeye devam etmektedir çünkü psikiyatrinin psikolojinin etikle olan ahlakla olan bağı ahlak alanına vermesi gereken hesap hala açıkta kaldığı için. Ee, Şanjo'ydu zannediyorum. Ee, biz bugün ruh, nörofizyologlar olarak ruhun fiziğini yapıyoruz diyor. Asırlar boyunca ruhun metafiziği yapıldı. Biz ruhun fiziğini yapıyoruz. Şimdi bu akşamki konuşmamın başlığı ve buradaki etkinliğin e, anlamı insanı tanımak ve tanımlamak bakımından sanat genelde sanatın özelde sinemanın ...insana yönelik bütünsel bir tasavvurun ortaya çıkmasına hizmet edip etmeyeceği, buradaki gerilimin biraz, e, o sözcük uygun olur mu bilemiyorum ama tırnak içinde e, söyleyeyim, tırtıklanmasıyla e, vurgulanabilir... Gadaman'ın bir kitabı vardır. Çok onu ünlü kılan bir kitap. Vahayt und Metodu diye. Hakikat ve Yöntem. Orada bilimin, hakikatin bütününü temsil etmek konusundaki iddiasının sanata, genelde özelde şiire hiçbir pay bırakmayışını sorgular ve soruşturur. Der ki acaba şiir şair sadece kendi alanında hakikati farklı bir tarzda kavruyor olamaz mı? Bilimin asla kavrayamayacağı bir tarzda. Ben psikolojinin ve psikiyatrinin sanatın, sanatçının insanı ve dünyayı kavrayışından öğrenebileceği çok şey olduğunu düşünenlerdenim. Sanat aracılığıyla biz hakikati ve varlığı bilimin araçlarının olanaklı kılmadığı bir biçimde kavrama gücüne sahip olabiliriz. Bütün felsefe tarihi bu gerilimden ortaya çıkar şimdi bu gerilimi biraz alda. Daha... şimdi diyor ki fazla büyük usta kalmadı zamanımızın gerçek kötülüğü budur kalbin yolları gölgelerle kaplanmış yararsız görünen seslere kulak vermeliyiz kim bu ustalar Sözde sağlıklıları, sözde hastalarla karıştırmalıyız. Siz sağlıklı olanlar, sağlığınız ne anlama gelir? Mesela bu sahneyi psikiyatr dostlar, o dilinin bu konuşmayı kendine yaptığını düşünseler, bu diliden bir şey öğrenebileceklerini Düşünürler mi? Bu dili onlara, kendi ellerindeki bilimsel araçların kavramalarına izin vermediği şeyleri, sırf dili olduğu için kavrayabileceği gibi bir ihtimale itibar ederler mi acaba? Özgürlük faydasızdır eğer gözlerimizin içine bakmaya, yemeye, içmeye ve bizimle yatmaya cesaretiniz yoksa. Dünyayı yıkıntının eşiğine getirenler sözle sağlıklı olanlardır. Deliler değil akıllı olanlardır diyor. Şimdi... Aklın yokluğuna delilik diyoruz. Aklın yokluğuna. Muhayile, aklın yokluğu halinde devreye giren bir insan yetisidir. Akıl faaliyetteyken muayile çalışmaz. Sanat muayile kökeninde temellenir. Bilim akıl temelinde. bu bütün orta çağda deli kavramıyla alakalıdır. Deliliğin tarihi Foucault'u anlamda söylemiyorum. Yani doğrudan klinikle, modern, psikiyatriyle filan alakalı bir ima değil benimkisi. Ama deliliğin e, tarih boyunca hatta düşünce tarihi boyunca muteber kabul edilmesinin sebebi akıldan yoksunluğun insana sağladığı avantajdır. O yüzden sanat, dolayısıyla özel sinema, ancak aklın yokluğuyla görülen şeyleri bize gösterebilir. Çünkü sanat muayiyle temelinde işler. Sezgiyle işler. Bir bilim adamının göremeyeceği şeyleri bir sanatçı görür. Bir akıllının göremeyeceği şeyleri bir delinin görmesi gibi. O yüzden... Bilim ve felsefe... ...akıl aracılığıyla, aklın yokluğuyla... Mücadele eder. Din ve sanat. Burada tabi Tarkovski sadece sanatı değil, dine. O yüzden bilimle sanat dedim ama felsefe deseydim karşısına dini koymak isterdim. Çünkü sanatla din aynı alanda yer alır. İkisi de anlar ama açıklayamaz. O yüzden bir sanatçıdan açıklama beklenemez. Bir dindardan da. Bir mistikten de açıklama bilim ve felsefenin işidir, ama anlama din ve sanatın. Acaba bilim bilimin sanattan öğrenebileceğine vardır. Demek? Akıllı bir adamın bir deliden öğrenebileceği ne var demekle eştir. Vicdanı ne bastırır? Vicdanı ne ile baskılayabiliriz? Hesapla, akılla. Hesabı kenara koymayı becerdiğimizde vicdanın yargıları ortaya çıkar. Siyaset ve ticarette bunu kesinlikle yapmamak icap eder. Vicdan siyaset ve ticaretin işine gelmez. Çünkü bütünü bütünü amaçlayamaz. Her bir bilim dalı da bütüne ulaşmayı beceremez. Din de, sanat da bütünü açıklamaya yönelik her teşebbüs felsefe zemininde başını yukarı kaldırmak zor. Tarkovsky'nin geçmişe yönelik geçmişten hareketle şimdiyi ve geleceği belirlemeye yönelik bir deli üzerinden belirlemeye yönelik çağrısını bir kenara koyalım. Bu sefer daha modern bir dilinin sesine kulak verelim. Orada garip bir biçimde toplumdan gürültüden çokluktan insanın kendisine kaçması yerine tam tersine insanın kendisinden gürültüye ...topluma kaçmasına... ...yönelik bir... ...masajla karşılaşacağız... ...bu... E, ...klasik sanat tartışmalarında... ...felsefe tartışmalarında çok iyi bildiği bir... E, ...designo interno... ...iç tasarım diye filan... ...iç dizayn diye anlaşılabilir... ...ama insanın iç bütünlüğü... ...demektir... E, Nostalji kelimesi e, size ne hatırlatıyor? E, onu da sorayım bu vesileyle aklıma gelmişken. Yani filmin başlığı e, adı nostaljiydi. Nostalji nedir? Geçmişe özlem. Tarkovski diyor ki. Ee, Rusçadaki nostalji, Batı dillerinde dışarıya, geçmiş dışarıda olan bir geçmiştir ve şimdiyle birleşmesi düşünülemeyecek bir geçmiştir. Affedersiniz. Şimdiyle birleşmesi imkanı olmayan bir özlemdir. Oysa benim kastettiğim diyor insanın geçmişiyle ee, geçmişine özlem duyması, geçmişiyle şimdi arasında bağ kurması değil ki benim kastettiğim insanın kendi içiyle irtibat kurmasıdır diyor buradaki nostalji insanın kendi özüne yönelik hastetidir. Benim bir yazımın başlığıydı. Sen kendini hiç özlemiyor musun diye. Buradaki özlem, bunu bazı sinema eleştirmenleri şey zannediyorlar. E, otobiyografik e, bir filmdir. İşte son filmidir vesaire. Tarkovski kendi Rusya'daki bir Rus İtalya'ya gelir. Bir müzisyenin peşin izini aramak üzere ve orada bir diliyle karşılaşır. Dili bir kaplıca, bir havuzu. Bir baştan bir başa elinde mumla geçilemediği takdirde dünyanın kıyametin kopacağına inanan bir delidir. Dolayısıyla e, sinema eleştirmenleri e, sıklıkla nostaljiyadan söz ettiklerinde otobiyografik malzemeler aramak ve bulmak... İhtiyacı hissetmişlerdir. E, oysa e, e, bu filmde Tarkovski insanın kendi özüne ki deliyle buradaki öz, e, özlem insanın kendisini kendisinde bulma e, arayışından ziyade insanın kendisini toplumda başkalarında bulma e, hasıl. 37 kez elektroşoklar niyi elinden almış, ona niyi vermiş. Daha teknik. Duygularımı aldı diyor bana matematiği verdi. Acaba modern yaşamında Neden bilimin şoklarının da bize matematiği ilerlemeyi uzaya gitmeyi işte iPhone'ları filan bu teknolojiyi verip bizden duygularımızı duyarlılıklarımızı almış olduğunu düşünebilir miyiz? nostaljiya da dili en sonunda kendisini yakıyordu. Neden? Niçin bir adam o kadar uzun bir tirattan sonra kendini yaksın ki? Cesaret ister. Fedakarlık cesaret istemez. Sadece erdem ister. Kadim bilgelik o kadar büyük laflar etmeyi ancak uğrunda yanabileceksen söyleme iznini verir sana. Çarmıhta gerilmeyi düşünmüyorsan İsa gibi konuşmaya öykünmemelisin. Ama bugün öyle değil. Sözlerimizin sorumluluğunu taşımıyoruz. Çok büyük laflar ediyoruz. Ama uğrunda ortalığın aydınlanması için Yanmayı göze alamıyoruz. Kaybettiğimiz değer fedakarlıktır. Hala annelerde biyolojik olarak süren bir hal. Yoksa toplumda fedakarlık artık kullanılabilir bir kavram değil. Fedakarlık ahlaki bir kavramda değildir. Fedakarlık ahlak, ticaret ahlakında fedakarlık olur mu? eğitimle etik bir kavram mıdır? Psikolojik bir kavram mıdır? Nedir fedakarlık? Fedakarlık biraz bizi biz yapan şeylerden tırnak içinde biridir. Sadece biraz annelerde babalarda filan götüsel olarak rastlayabildiğimiz bir hal. Peki kaçmak o kadar kolay mıdır? O yüzden ikinci delimiz diyor ki bu umutsuz boşluğu bu umutsuz boşluk herkes fark eder diyor. Daha doğrusu bu boşluğu herkes fark eder. Ama boşluktaki umutsuzluğu görmek büyük cesaret ister diyor. Şimdi çok enteresan bunu akıllı göremiyor ama dili görüyor. Dili nedir? Burada neyi temsil eder dili? Farklı olanı, özgür olanı. Neden? Akıldan bağımsız olanı. Yani muhayileyi. Özgürlük muhayilededir. Akıl zorunlulukların dünyasıdır, alanıdır. İki kere iki, beş eder. Diyemezsiniz. Beş etse diyemeyeceğiniz gibi, keşke dört etse de diyemezsiniz. Dört etmesi zorunludur çünkü. Matematiğe yapılan vurgu boşuna değildir. Şimdi bunu yani eşitlikle özgürlük arasındaki gerilimi yasayla toplumla birey arasındaki gerilimi kahramanlar çağı üzerinden tartışmak artık çok önemli değil çünkü e, çağımız kahramanlıkları anlamlı kılan bir çağ değil fedakarlık ortadan kalktığında kahramanlık olmaz kahramanlık yanabilmeyi kendi dışında yüksek bir ideal için kendini feda edebilmeyi gerektirir o yüzden kurban bizim bugün modern bireylerin modern toplumların pek anlayamayacağı bir şeydir bunun için bilim bize yardımcı olmaz Akıl bize yardımcı olmaz. Niye? Bugün akıl daha çok bir hesaplama yetisi, bir hesap makinesi keskinliğinde çalışan bir insaniyetidir. Heidegger'in bir ayrımı vardır. Düşünmeyi ikiye ayırır. Bezin'in de Denk'ın Rajnando Duncan der. Biri anlam verici düşünce, biri hesaplayıcı düşünce. Hesaplayan düşünce, hesap yapan düşünme ki matematiktir o. Bugünkü tekneyi, teknolojiyi ortaya çıkaran düşünmedir. hesap makinesinde duygular çalışmaz hesap makinesinin istisnası olmaz o yüzden teknoloji bugün bilimi de belirlemeye başlayan bir araçtır yani teknoloji biraz bilimin önünde e, gitmektedir bizim bütün ilişkilerimizi fayda ilişkisi üzerinden tanımlamamıza yol açmaktadır. Çünkü akıl hesapladığı için ne, ne hesaplanabilir olan nedir? Faydalı olandır. Faydalı olanı ancak hesaplayabilirsiniz. Oysa muayile fayda, fayda üzerinden çalışmaz. Haz üzerinden çalışır. Tutku. İnsanı insan yapan şey dur ama tutkunun bir maliyeti vardır akıldan yoksunluk çıkardan yoksunluk yenilmek, yanmak muhayilenin sezginin gösterebildiği tarzda aslında bilimin Koca bir karanlığın içerisinde insanların kafasına işte bıçak saplamak, tornavida saplamak türünden bazı belirsizliklerin bulunduğunu söylemekten ibaret. Ekoz bence sinema tarihinin en önemli ilk onuna girebilecek filmlerdendir benim nazarımda. Sidney Lümen'in. Saygari Çitmurta'nın gözleri için bile yeter. İngiliz oyuncuların öyle bir tarafı var. sır gözleriyle oynuyorlar. Ekos köheylan olarak çevrilebilir. Tutkuyu tutkunun simgesidir. Altı tane atı gözlerini oyarak öldürmüş bir çocuğu tutkularından arındırmak zorunda kalan bir hekimin feryadıdır tutkularından arındırdığında geriye kalan şey normal insandır işine giden evlenebilen emekli olabilen maaşını alabilen ne pahasına çıkarlarının çıkarlarından çıkarlarının pahasına vazgeçmek pahasına Bilimle ve sanat sinemayla psikiyatri arasındaki gerilim esas itibariyle yine insanı ve yaşamı kavrama tarzlarımızla tarzları arasındaki gerilim ve farkla alakalı. Bilimin öncelikleri aklın talepleriyle sanatın ve muayilenin Öncelikleri ve talepleri her zaman kesişmez, çoğu zaman çatışır ve trajedi de budur. Tıpkı yaşamla ölüm arasındaki gerilim gibi. Bu bir diğerinin ihmali pahasına çözümlenebilir bir çelişkimidir. Çözümlenebilseydi zaten trajedi olmazdı. Bir dramdan söz etmiyoruz. Kötü bir sondan, kötü bir hikayeden, olumsuz bir ölçüden söz etmiyoruz. İki tane olumlu zorunluluktan söz ediyoruz. Yani ısı zekalar bu tür derin diyalektik çatışkılar karşısında İlk akla gelen şeyi söylemeyi tercih ederler. Hem hem de derler. Hem akıl hem muayile. Hem çıkarlar hem hazlar. Tamam. Ama biraz haz Biraz çıkar. Bütünüyle haz Çıkardan vazgeçmeni gerektirir. Bütünüyle çıkar Hazdan vazgeçmeni gerektirir. Modern insanın Hatta gençlerin bile diyebilirim Yaşadığı en büyük sorunlardan biridir Tutku sahibi olmaya korkmak Aşık olamıyoruz bu yüzden Borçlanamıyoruz Çıkar alacaklı olmak demektir Akıl da bunu emreder e, Bunu veriyorum karşılığında ne veriyorsun? Tutku. Tutku da e, ilginç bir e, ek var. Tutmaktan geliyor ama sarmaktan sargı gibi, karmaktan kargı gibi. Olumsuz bir şey olarak da kullanılır bu. Buna başka kelime gelmiyor ama e, Dışkı Mesela kı ekleri e, Türkçede Biraz e, fiili olumsuzlar Ama Tutku Tutmaktan gelmez Tutulmaktan gelir Tutulmak fiil değildir İnfialdir Şimdi bu çok Arapça geliyor Bu tabirler ama Ne diyeyim transitif değil Intransitiftir aktif değil pasiftir etkin değil edilgendir ee, bunun konumuzla alakası bakımdan tutku yani mesela bir kıza tutuldum deriz bir adama tutuldum denir yani avcı okunu attı ve ben çaresiz kalbimden yaralandım demektir av durumunda hissetmektir kendini tutku iradenin, aklın devreden çıkması halinde ortaya çıkar o yüzden buna incizap derlerdi eskiden cezbe kelimesi buradan gelir cazibe, kadının cazibesi çekiciliği buradan gelir yere çekim de buradan gelir ama en önemli kelime meczuptur, meczup deli demektir mezup, cezbeye tutulmuş olan demektir. Eksazi halinde olan, vecdu istirak halinde olan demektir. İradeden, akıldan azat olan demektir. Buna bizim dervişler lakaydi olmak derlerdi. Herhangi bir kayıtla mukayyet olmamak demektir. Kayıt aklın kaydıdır. Aklın kayıtlarından kurtulmak demektir. O da interesting oradan gelir, interest ya da ilgi çıkarla aynı anlamda gelir. Biliyorsunuz interest kelimesi hem ilgi manasındadır, ilginç manası da kazanır, çıkar anlamına gelir ama iktisattaki anlamı nedir? Faiz. Aşkta faiz olmaz çocuklar. Tutkuda olmaz, çıkar olmaz çünkü artı değer oluşmaz. E, zamanı nasıl kullandım bilmiyorum ama evet bayağı uzun kullanmışım. E, bana burada bir saat konuşma hakkı vermişlerdi. Yarım saat soru hakkı. Fakat bir küçük faşist müdahaleyle e, fragmanların hatırına bir yarım saat daha arttırabilmiştik. Şöyle yapalım. E, duyguların e, ve muayilenin kendisi devreye girdiğinde düşüncenin o muayileyi tahayyülü kesintiye uğratması ızdırap verir. Bunun farkındayım. Hoca sussa da biz gördüklerimizle e, baş başa kalsak der gibisiniz sanki. Ee, sanatın yani psikiyatrinin aklın yokluğuyla delilik dememden e, arkadaşlar rahatsız olabilirler bu mesleğin ustaları çünkü delilik artık pek kullanılmıyor ee, teknik terimleri de önünüze yığmak istemiyorum ama aklın yokluğuyla e, ve muhayilenin yokluğuyla başa çıkma biçimiyle sanatın aynı yokluklarla başa çıkma biçimi arasında öze ilişkin araçsal, kendi özlerinden kaynaklanan e, derin ayrımlar vardır. Bu, buradaki psikiyatri ve sinema dolayımında izleyeceğiniz bütün filmlere eşlik edebilecek bir takım şeylere işaret etmek için ben zaten bu konuşmayı yapıyorum ee, ama sanatım yetersizliğini gösteremezsem e, dikotominin ikinci kısmına haksızlık etmiş olurum sadece bilimin Aklın, tekniğin, insanın varoluşsal sıkıntıları karşısındaki yetersizliklerine işaret etmek pek entelektüel bakımdan bir haz verici bir tarafı vardır ama adil olmaz. Sanatın yetersizliği, sanatın bile yetersizliğini göstermeyi denemezsek sanatı nerede çaresiz bırakabilir ölüm korkusu ölümden daha yıkıcıdır ölümün kendisi yaratıcı bir eylemdir aslında bir oluştur ama ölümün korkusu angst anksiyete tabii o yani psikiyatlar için o bile yaratıcı o da bir oluşun e, hareketli e, tetikleyicisidir ama esas itibariyle ölümün kendisinden daha yıkıcıdır. Sanat da bilim de akıl da muhayile de varlığın yokluğu söz konusu olduğunda bir manada susa kalır. Sanat Betimler Bilim analiz eder Bilim açıklar Sana tasvir eder Bütün bu çabalara rağmen sonunda Hep bilinemeyen bir şeyler kalır O da bizi Konusundaki gayreti elden bırakmamaya iter. Ta ki çıkış kapısından, ölümden. Çünkü diyor ya, giriş kapısını buldun. Varlığa geldin ama burada benden başka çıkış kapısı yok. Ölümden geçmek zorundasın. Betimlemelerin üzerine analiz.